Hafsunlamanın hükmü nedir? Bir Eğer Kur'an-ı Kerim'le Yüce Mevla'nın isim ve sıfatlarıyla Yahut Resulullah'tan bize gelen Dualarla ve onların Benzerleriyle Hafsunlamo var Caiz Hatta yeğene göre de müstahap Sevilen bir şey İki Anlaşılmayan sözlerle veya hatta şeytanlara, şer güçlere sığınmayı ifade eden kelimelerle, bir takım işaretlerle, afsunlama tabiri caizse akosma kosuyorlar ya. Caiz değil, caiz değilin ölçüsüne, yerine göre haram. Yerine göre Şirki esher diyorlar ya Oraya giriyor Yerine göre kişi dinden dahi Çıkarabilir müşrik olur Yani Mesela Şeytanların şerrine Şeytanların reisine sığınıyorum Cinlerin Liderinin adını burada okudum Buna bir şey demezler Bu kesin insanı gümlettir Cinlerin liderine Sığınacak o da gelecek Kinlere diyecek. De, sakın bana bir şey yapmayın. Bu adam bana sığındı. Haşa haşa. Velhasıl demek ki afsunlama tipinden diğerine fark var. Biz ilk önce Resulullah'tan meşru olarak gelen afsunlamaya örnekler vereceğiz. A Resulullah bizzat kendisinin üzerine kendisi okumuş. B Resulullah başkalarını kendisine okutmuş. Resulullah Kendisi başkalarına okumuş, hafzunlamış yani ve insanlar birbirlerini hafzunlarken izin vermiş. Buna dair hadisler için birinci bölüme dair dinleyelim. Evvela Resulullah'ın kendisine okuyup üflediğini beyan eden hadisi şeriflerden biri olarak Hazreti Aişe radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olunca kendisi kendisine kul e'uzlerini iki kul e'uzlerini okurdu ve üflerdi. Fakat ağrısı iyice ağırlaşınca ölüm anında artık ben ona okuyor onun eliyle onu neşhediyordum. Resulullah'ın elini tutuyor, onunla ona sürüyordum. Onun elinin bereketini ümit ederek. Hadis Buhari, Fedailül Kur'an, Bab 14, Mekazi Bab 83. Müslim'de hadis numarası 2192, Ebu Davud'da hadis numarası 3904 İbn-i hadis numarası 3529 Muvatta İmam Malik Tehahin Bab 10 Müsned-i İmam cilt 6 sayfa 104 O kadar yerde zikrediyor ki Müsned-i Muhammed bunu Ve şu yerinde zikrediyor Yani demek ki Resulullah Kendisi kendisine okumuş mu? Okumuş neyi? Kulavuzlarını ve üflemiş Çok ağrı olunca da Hazreti Ayşe okumuş ama onun elini tutarak ona kendi elini mübarek elini sürmüş yine Hz Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşeyine tam çekildiğinde kul bir de kul ağızlarını tümünü okur eline üflerdi sonra ellerine üflerdi sonra elleriyle yüzünü bir de vücudundan ulaşacak kadar ellerinin ulaşacağı kadar her yeri mesle elini sürerdi yani Hazreti Ayşe diyor ki hasta olunca bana emretti ki bunu ben ona yapayım bu hadisi şerifte Buhari tıp bab, 39 davat bab, 12'de geçiyor Diğer yandan Resulullah burada gördüğümüz gibi kendisi kendisini okuyor. Aynı zamanda Hazreti Ayşe de kendisini okuyor. Burada yine Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olduğunda Cebrail gelir onu afsunlardı. Yani okur üflerdi. Ve şöyle derdi. Seni her türlü hastalıktan, kıskananların kıskanması zamanında hasetlerinden ve her türlü göz verecek gözlerin şerrinden iyileştirmesi için Allah'ın ismiyle sana, sana okuyup üflüyor. Arapçası. ''Bismillahü yubrike ve min kulli dain yeşvike ve min şerri hâsidin ila hased, ve min şerri kullu zî'i aynin.'' Hadis Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 2185, Müsned-i Mamâhmet, Çirk 6, sayfa 160'da geçiyor. Ebu Said El-Hudri diyor ki, ''Bir gün Cebrail Resulullah'a geldi.'' Ey Muhammed, yoksa sen rahatsız mısın diye sordu. Resulullah da evet dedi. Bunun üzerine Cebrail, ben Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefesin şerrinden, her canlının şerrinden, her hasededenin ve göz verenin şerrinden. Allah'ım sana şifa versin, Allah'ın ismiyle seni afsun diyorum şeklinde duayı okudu Cebrail Resulullah'a. Müslim'deki numarası hadisin 2186, i̇bn Macede 3523, Mesned-i Cilt 3, sayfa 26-28 vs. Ubadah bin es diyor ki, ben Resulullah hastayken yanına girdim onu ziyaret etmek istiyordum. Ama onda öyle bir acı ızdırap vardı ki onun dehşetini ancak Allah bilirdi. Sonra akşamleyin Resulullah'ın yanına girdim ki en güzel bir şekilde iyi olmuş şifa bulmuş. Dedim ki sabahleyin geldiğimde sendeki acının dehşetini ancak Allah bilecek derecede bir ağır acı vardı şimdi akşamleyin yanına girdim bundan şifa bulmuşsun Resulullah buyurdu ki ey Ubade bin Samit, Cebrail geldi beni afsunladı ben de şifa buldum bunu sana öğreteyim mi dedim ki evet Dedi ki şu dua, Allah'ın ismiyle seni afsun sana eziyet veren her şeyin şerrinden, haset edenin hasedinden, göz verenin göz vermesinden, Allah'ın ismiyle afsun Allah sana şifa versin. Hadis müsned Muhammed, cilt 5 sayfa 323'te geçiyor. Evet görüldüğü gibi Resulullah bizzat Cebrail dahi okuyup üflemiş sahih hadis kaynaklarında. Ayrıca Resulullah'ın kendisi insanlara bir şey okuyup üflediği var mı? Var. Üçüncü şık. Hazreti Ayşe diyor ki, Bir insan rahatsız olunca, veya insanda herhangi bir yara çıkınca, yahut da insanlarda yaralanma olunca, savaşlarda yaralanmalar oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahadet parmağını ağzına götürür, mübarek tükürüğüyle ıslatırdı. Sonra yere değdirirdi, sonra kaldırıp şöyle derdi. Allah'ın ismiyle Yerimizin toprağı Bazımızın tükürüğü ile Rabbimizin izniyle Bunun şifa bulmasını diliyoruz Garip bazı şeyler var demiştim ya Hadisin açılımı tercümede zorlanıyorum cümleleri içiç olduğunda Resulullah parmağını, şadet parmağını ağzına götürmüş toprağı vurmuş, kaldırır tam o hasta yere koyarmış, yaralı Ya Rab bu sene bizim toprağımız yerimizin toprağı bazımızın tükürüğü, kendisini kastediyor senin iznin bununla buna şifa ver Yarab burada toprağı aracı koşuyor Tüyürünü aracı koşuyor demeyelim, bir sebebe başvuruyor Resul. tabiri ise ilaç yerine geçiniyor orada Hadis nerede geçiyor? Müslim hadis numarası 2194, Buhari tıp 38. E bu Dawud'dan numarası 3895, İbn Maçede 3520. Bir, gördüğünüz gibi sayı hadis kaynaklarında Yine Ubade bin es diyor Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden birimiz rahatsız olduğunda bir insan rahatsız olduğunda sağ eliyle orasını meşh yani eliyle dokunurdu sonra şöyle derdi Ey insanların Rabbi olan Allah'ım bundaki sıkıntıyı gider buna şifa ver sen şifa verensin senden başka hiçbir şifa verecek yoktur öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmaz sallallahu aleyhi ve sellem hadis Müslim'de geçiyor 2191 Buhari Tıp 38 İbn Mace 3 3520 Bunu çok kere kolay okuması mümkün. İfhibil ba'se rabbinnas veşfi enteş şafi. Lâ şifâ illâ şifâ'u. Şifâen lâ yugâdiru seqmâ. Burada da Resulullah'ın insanları nasıl aufsunadığını başka bir şekli. Abdullah İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyini okur üflerdi, onları afsunlardı. Buradaki ifadesiyle şerlerden korundururdu ve şöyle derdi: Sizin atanız İbrahim de oğulları İshak, İsmail ve İshakı aynı bunlarla afsunlardı. Neymiş o? Şey, her şeytanın şerrinden, her haşaratın şerrinden ve şerleri toplayıp gelen göz vermenin şerrinden Allah'ın mükemmel sözlerine sığınırım. Nereye sığınıyor? Allah'ın mükemmel sözlerine, Kur'an-ı Kerim'e sığınırım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i yaptığı afsunlama şekli Eûhü bi kelimetillâhit tâmmeti Min kulli şeytanin ve Ve min kulli aynin lâmmetin Hadis Buhari Enbiya Bab 10 Hadis'in Buhari'deki numarası 3.371, Ebu Davurt'ta 4.737 Tirmizi'de 3525 müsnedi Mu Muhammed Çil bir sayfa 3 236. Evet görüldüğü gibi başka daha çok rivayetler var. Resulullah da başka insanları ve bizzat kendi torunlarını Hazreti Fatımadan olan cennetin gençlerini ikisini de bu duayla affsunuyormuş. Dört, <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlar afsunlama yapıp gelip kendilerini sorduklarında da gösterin bakayım neyi okuyup üfüyorsun sorduğu var. Okuduktan sonra ne yaptıklarını tamam absunlayın dediği var. Kendi değil insanların birbirlerine afsunlamasına ruhsat vermiş. Eğer sadece kendisi olsaydı derdi o peygamber yapar ama başkaları yapamaz. Bu da var yani. Buna dair hadisi şerifler. Osman bin Ebil diyor ki, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olduğum zamandan itibaren vücudumdaki bir acıyı, bir ağrıyı şikayet ettim. Yani ya Resulullah ben Müslüman olduğumdan beri filan yerim ağrıyor dedim. Resulullah da buyurdu ki sen elini tam ağrıyan yerin üstüne koy ve 3 kere Bismillahirrahmanirrahim 7 kere Auzu billahi ve kudretihi min ma Şimdi 7 kerenin tercüme ediyorum. Ben Allah'a ve kudretine hissettiğim ve çekindiğim şeyi dile getirerek sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum bu hissettiğim şeyden. Sana sığınıyorum bu korktuğum şeyden aniden geliyor beni acıtıyor. Yedi kere de böyle etti dedi. Osman bin Ebil As diyor ki ben bunu yaptım aziz ve celil olan Allah bunu benden giderdi artık bende bundan bir iz kalmadı bundan sonra da ben ailemi ve diğer insanlara aileme ve diğer insanlara bunu emrediyordum ki siz de böyle deyin üç kere bismillah yedi kere de bu şeyi okuyun söyleyin elinizi de o arayan yerinize koyun hadisi şerif tilmizi de geçiyor hadis numarası 3588 aynı hadis Enes bin Malik'ten de geliyor yine Osman bin Ebil As diyor ki dedim ki Allah'ın Resulü bazen şeytan geliyor benimle namazımın ve namazda okumamın arasına giriyor kafamı karıştırıyor kaç rekat kıldım veya neyi okudum Resulullah da buyurdu ki bu bir şeytandır adı da HİNZEP adı da HİNZEP sen bunu hissettiğinde Allah'a sığın sol tarafına tükü üç kere tükür ben de bunu yaptım, Allah benden bunu giderdi namazda vesvese edenler için güzel bir şey işte adı neymiş? Hinzahi, Hinzat Arapçada benzemeyen bir isim. Bu namazda insanlara gelip bu hali e, ne kadar kıldın, kıldın kılmadın ve okudun, mu, okumadın mı, sen sureyi, teyyatına oturdun mu, oturmadın mı insan bir karar verip ona göre gereğini yapacak. Yani şeytan vesvese verdi diye namazı bırakacak hali yok. Tamamlayacak biliyorsunuz yolunu. Fakat bu şeytanın uzaklanması için Allah'a sığın üç kere sağ tarafına tükür, o Allah'a sığınma bir afsunlamaya. Hadis Müslim'de geçiyor. Sol <gülüyor> sol. sol. sol, sol. Sağ dedim yanlış. <gülüyor> Hocam namazdayken mi yapılacak? Yok. Aynen. Hayır. <gülüyor> Müslim, hadis numarası 2203. Alp bin Merkel esşay diyor ki, biz cahiliye döneminde afsunlama işini yapardık. Dedi ki, Allah'ın Resulü, bu sus ne diyorsun? Devam edelim mi? Resullah da buyurdu ki, afsunlarınızı bana bir sunun bakayım, ne ile afsunuyorsunuz? Ondan sonra dedi ki, Allah'a ortak koşmayı ifade etmedikçe afsunlamada bir mahsur yok. Aynı benzeri bir hadis. Çabir bin Abdullah diyor ki bir zaman Resulullah afsunlama işini yasakladı. Amr bin Hazmin ailesi gelip Resulullah'a dediler ki Allah'ın Resulü bizler akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyorduk. Sen bunu yasakladın. Yani yasak mı yapmayalım mı? Resulullah buyurdu ki o afsunladığınız şeyleri yani okuduğunuz şeyleri bana bir arz edin gösterdiler. Resulullah buyurdu ki mahsuru yoktur. Sizden kim mümin kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Hadis Müslim numarası 2196. Yine Cabir diyor ki, benim bir halam vardı. Akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordu. Resulullah afsunlamayı yasakladı. Dayım geldi Resulullah'a, sen bu afsunlamayı yasakladın. Ben ise akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordum dedi. Resulullah buyurdu ki, sizden kim kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun diye. Tirmizi 2083 Abdullah ibn Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Herhangi bir Müslüman kul Hasta bir adamı ziyaret eder Hastanın da eğer eceli gelmemişse Onun yanında Yedi kere şu duayı şunu söylerse Allah ona şifa verir afiyete kavuşturur Kolay. Esalullah el-Azim, Rabb el-Arş el-Azim, ey şifayk. Esalullah el-Azim, Rabb el-Arş el-Azim, ey şifayk. Ben Allah'tan diliyorum. Büyük Allah'tan diliyorum. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan diliyorum sana şifa Allah'ın sıfatlarından büyük Allah Yüce, büyük arşın sahibi olan Allah'tan diliyorum. Çok kolay bir dua. Ama bir defa değil, yedi defa. Demek ki hastaları ziyaret ettiğimizde bunu okumamız lazım. es el-azim, Rabbul arşi el-azim, en yeşviyeke. Hadisi şerif tırmızı tıp 2083'te geçiyor. Tirmizi'nin hadis numarası verelim 2083 Müslümanlar bu hususta yani okuyarak başkalarını üflemeyle ilgili Ebu Said El-Hudri'den, Abdullah İbni Abbas'tan, Ebu Huzame'den gelen hadis var onları da okuyacağım Biraz uzun ama tahammül edin Abu Said el khudri diyor ki Resulullah'ın sahabelerinden bir topluluk bir yolculuğa çıktılar. Arapların kabilelerinden birinin yanında konaklayıp misafir edilmelerini istediler. Adamlar onları misafir etmediler. Ne var ki onların efendileri yılan tarafından sokulmuş türlü şeye başvurmuşlar ona bir fayda vermemiş. Bu defa bu kabile, misafir etmeyen kabile birbirlerine ne dersiniz? Şu gelen topluluğun yanına gidelim. Ola ki bunlar buna bir şey yaparlar deyip bize çıkıp geldiler. Ve dediler ki ey gelen topluluk bizim Efendimiz yılan tarafından sokuldu yani ısırıldı her türlü şeyi yaptık bir fayda vermedi sizde bunun için bir şey var mı içlerinden bazıları dedi ki vallahi ben onu afsunlarım fakat Allah emin olsun ki biz sizden misafir edilmemizi istedik sizde bizi misafir etmediniz ben sizi afsunlamam ta ki bana ücret et vermeyi taahhüt etmedikçe ücret istiyor bunun üzere bir sürü koyunla bir rivayette 31, bir rivayette 40 adam gidiyor çünkü daire de gider her şeyde gider anlaşma yaptılar o zat çıkıp gitti Elhamdülillahi Rabbil Alemin bildiğimiz Fatiha Fatiha'yı okuyup ona üf affedersiniz tükürdü tükürdü derken tutu manasına olduğu gibi bir şey tükürsüz diye anlamayalım Elhamdülillahi okuyor tutu üzerine tükürdü adam sanki bir ipten boşanmışçasına rahatladı yürüdü düzgün şekilde yürüdü eğri bir yürümedi adamlar da vaat ettikleri ücreti onlara verdiler onun üzerine sahabiler birbirlerine dediler ki gelin bunu aramızda bölüşelim fakat afsunlamayı yapan dedi hayır Resulullah'a gidelim bu aldığımız şeylerin hükmünü soralım <gülüyor> bakalım ki ne emir buyuracaklar Resulullah'a geldiler, meseleyi onlara anlattılar. Resulullah o Fatiheyi okuyup dedi, üfleyene dedi ki, Fatihenin afsunlamak olduğunu da nereden bildi? Doğru yapmış. Bölüşün aranızda. Bana da bir pay verin, espri yapıyor Resulullah. Hadis nerede geçse? Bukhari, tıp 39 Yine Buhari'de icare 16. Müslim'de hadis numarası 2301. Ebu Davud'de hadis numarası 3418. Tirmizi'de hadis numarası 2064. İbn-i Mace'de hadis numarası 2156. <gülüyor> ya i Muhammed Çilt 3 sayfayı 2. Gördüğünüz gibi... Olur mu böyle bir şey okumasına karşı işte şey alsın, koyun alsın, moyun alsın, bu üç katçılık gibi hatırımıza belki gelebilir. Böyle bir şey var mı, yok mu hadislerde? Var. Hadis de sahih Acaba niye hücret aldı? Diyor ya siz bizi madem misafir etmediniz ben de bunu istiyorum. Ondan dolayı mı aldı? Resulullah niye onun ona nubah kıldı? Biz de gider birini okursak para alabiliriz mi? Hükümlere girmiyor yani her şey birbirine benzemiyor Kabe'deki Hacer-ül filan yerdeki anıt birbirine benzemiyorlar o hükümlere girmiyor burada sadece böyle bir şey var mı yani okumuş mu okumamış mı bundan da ne anladık geçen okuduğum hadislerde okuma ayetleri neler geçti kulavuzları bir şey daha geçti kul huvallahı burada ne geçti fatihe Aynı hadis dediğim gibi Abdullah İbni Abbas'tan da geliyor. Ebu Hüseyin'e diyor ki babam dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü ne dersin? Bizim bu yaptığımız afsunlar veya tedavi amaçla kullandığımız ilaçlar yahut ihtiyat maksatla aldığımız tedbirler Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirir mi? Dedi ki o yaptıklarında Allah'ın kaderindendir. Abi hadis anladınız değil mi? Madem ki kader değişmeyecekse ne okuyayım? Geçiyor. Resulullah yapmış da sonundan daha mı idrıyorsun? Ne diyor? O da Allah'ın kaderinden onu yapmanda. Hadisi dinleyelim çünkü bütün bunların meşrulunu. Da, bu da takviye ediyor Kirmizi'de 2065 İbn-i Mace'de 3437 Müsned-i Muhammed Cilt 3 sayfa 421'de geçiyor evet bu hadisi şerifler ve benzerlerinden anladık ki İslam'da meşru bir şekilde afsunlama var İnşallah bugün burada sona ereceğiz. Gelecek dersimizde. Resulullah'ın bazı hadislerinde geçiyor ki sadece şunlara karşı absunlama olur. Onun manasını onun dışındakilerine olmaz mı? Onun dışındakilerine de olur. Şunlara olur dediği öncelikle onlara olur. Özellikle zehirli hayvanların sokmasına karşı bir de göz vermeye karşı. Bunu birçok sahibiden geliyor göreceğiz göz vermeye karşı ve zehirli hayvanların sokmasına karşı afsullama iyice teşvik ediliyor. Diyor ki bunlar için olmalı gerekir. Yoksa bunların dışındaki olmaz mı anasına gelmiyor. Ondan sonra caiz olmayan afsullamaları okuyacağız. Konumuz devam edecek inşallah. Şu an dersimizi hitama erdiriyoruz. Bir şeyi şey edeyim. Yer yer fatihe deniliyor bir şeylerin peşinde millet de fazla okumak istemiyor bid'at meselesi. Aslında fatih, e, tabiri caizse ayetle teşbih edilemez her derde çare bir olsun. Bir münasebeti gelmiş okuyayım diyorsa okusun ona engel olmayalım bid'at demiyor. Çünkü El-Şafiye, El-Kafiye, El-Vafiye 49 kadar ismi var biri de Şifa için okunuyor. Ha burada Fatih'e okuyayım. Allah benim şifa versin gibi içinden geçirmeyi okuyabilir. Burada hemen bir taktik işletmeyelim diye bir uyarıyorum.